Bismillahirrahmanirrahim. Yunus Suresi 46 ve 47 Onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana gösteririz. Veya seni dünyadan alırız. Onların dönüşü bizedir. Allah onların yaptıklarına şahittir. Her ümmetin bir Resulü vardır. Onların Resulü gelince aralarında adalet de ve asla zulme uğratılmazlar Allah subhanahu ve teala Resuluna hitaben burada şöyle buyuruyor onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sen hayattayken gözün onlar yönünden aydın olsun diye onlardan intikam almak suretiyle sana gösteririz veya seni dünyadan alırız nasıl olsa onların dönüşü ve varacaklar yer bizedir Allah senden senden sonra onların yapı gelmekte oldukları amellerine şahittir. Abdullah İbni Ahmet'in Huzeyfe İbni Esit'ten onun da ve Vesselam'dan rivayetine göre o şöyle buyurmuştur. Dün şu taşın yanında ilkiyle ve sonuyla ümmetim bana arz olundu. Birisi ey Allah'ın elçisi, yaratılanlar sana arz olundu. Peki Yaratılmamış olan nasıl arz edildi diye sordu. Şöyle buyurdu. Benim için çamurda tasvir olundular da, sizden birinin arkadaşını tanıdığından daha iyi bir şekilde onları tanıdım buyurmuştur. Her ümmetin bir Resulü vardır. Onların Resulü gelince ayeti hakkında, Mücahit bu da kıyamet gününe kastediyor demiştir. 48- 49, 50, 51 ve 52 Derler ki doğru sözlülerden iseniz bu vaat ne zamanmış? De ki Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir fayda ve zarar verecek durumda değilim. Her ümmet için bir sure vardır. Sureleri gelince ne bir an geciktirilirler, ne de öne alınırlar. De ki görmüyor musunuz ya Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse suçlular neden bunu acele istiyorlar? Gerçekleştirdikten sonra mı inanacaksınız? Hemen şimdi mi? Hani siz onu acele istiyordunuz? Sonra zulmetmiş olanlara denilir ki sürekli azabı tadın yalnız kazanır olduğunuz şeylerle cezalandırılmıyorsunuz. Evet. Allah subhanahu ve teala bu müşriklerin kendilerine bir faydası olmadığı halde azabın vakti tayin edilmezden önce onun vaktini sormaları ve azapta acele etmelerindeki küfürlerini inkarlarına haber veriyor. Nitekim Rabbimiz subhanahu ve teala başka bir ayetinde ona inanmayanlar çabucak gelmesini isterler, iman edenler ise ondan korku ile titrerler. Ve onun hak olduğunu bilirler. Şura 18 Onlar her ne kadar kesin olarak vaktini bilmiyorlarsa da o mutlaka vuku bulacaktır. Bu sebepledir ki Allahü Teala Resulüne onlara şöyle cevap vermesini öğütülüyor. De ki Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir fayda ve zarar verecek durumda değilim. Ben ancak onun bana öğrettiğini söylüyorum. Benim gücüm yetmez. Ben onun kulu ve sizlere olan elçisiyim. Kıyametin geleceğini ve olacağını size haber verdim. Onun vaktine beni mutlali kılmamıştır. Her ümmet için bir sure vardır. Her neslin takdir edilmiş bir ömrü vardır. Sureleri bittiğinde ne bir an geciktirilir ne de öne alınır. 53- o gerçek mi diye senden haber sorarlar. De ki, Rabbim'e andolsun ki o muhakkak gerçektir. Elbette siz onu aciz bırakacak değilsiniz. 54. Yeryüzünde bulunan her şey nefsine zulmeden kimsenin olsaydı onu fidye verirdi. Azabı gördükleri zaman işlerinden pişmanlık duyarlar. Halbuki onlar haksızlığa uğratılmadan aralarında adaletle hükm olunmuştur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayetle beraber üç ayet dışında Allahü Teala'nın elçisine ahireti, ahiret yurdunda Allah'ı dönüşü inkar edenlere karşı kendi ismiyle yemin etmesini emrettiği başka bir ayet daha yoktur. Bu iki ayetten birisi Sebe ve diğeri de Tegabindedir. Allah subhanahu ve teala kıyamet koptuğunda kafirin keşke yeryüzü dolusu altınla bunları fedi olarak vermek suretiyle Allah'ın azabından kurtulmuş olmasını isteyeceğini haber vererek azabı gördükleri zaman pişmanlık gösterirler. Onlar haksızlığa uğratılmadan aralarında doğrulukla ve adaletle hükm olunmuştur buyuruyor. 55-56-56 dikkat edin göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır dikkat edin Allah'ın vaadi şüphesiz bir gerçektir fakat onların çoğu bunu bilmezler dirilten ve öldüren odur ona döneceksiniz evet Allah subhanahu ve teala yine burada rablığına işaret ederek yerin ve göğün maliki olduğunu vaadının gerçek ve mutlaka olduğunu dirilten ve öldüren olduğunu, onların dönüşünün kendisine olduğunu, bütün bunlara kadir olduğunu, dağılan cisimleri ve yeryüzünün diğer ülkelerinde, deniz ve çöllerinde parçalanan dağları, her şeyi en iyi bilen olduğunu haber veriyor. 57 ve 58 Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerde olanlara bir şifa, Müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. De ki, bunlar Allah'ın lütfu ve rahmetiyledir. Sadece bunlarla sevinsinler. O, bütün toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Aleykümselam ve Rabbim. Rabbimiz Sübhan-ı Hüvete Ve Teala, yaratıklarına, şerefli elçisine, Kur'an-ı Azim'i indirmek suretiyle ihsanda bulunduğunu haber veriyor ve ey insanlar size Rabbinizden kötülüklerden meneden bir öğüt göğüslerde olan şüphe, şüphe ve tereddütleri onlardaki pisliği gideren bir şifa müminler tasdik edenler ve içindeykilerini iyice anlayanlar için Allah'tan bir hidayet ve rahmet gelmiştir diyor evet Allah bizi bunları alan hayatına geçinen ve uygulayanlardan eylesin İbn-i Ebu Hatim'den gelen bir rivayette kardeşlerim bu tefsirinde Safvan i̇bn Amr Eyva İbn-i Abd el-Kelai'den şöyle dediğini işitmiştir Irak'ın haracı Hazreti Ömer'e geldiğinde Ömer ve bir kölesi çıkmıştı Ömer develeri saymaya başladı bir de ne görsün ki gelmesi beklenenden fazla Ömer Allah'a hamd olsun demeye başladı kölesi ise Allah'a yemin olsun ki bu Allah'ın inayet ve rahmetindendir diyordu. Ömer şöyle dedim, yalan söyledim. Bu o değildir. Bu ancak Allah'ı Teala'nın De ki, bunlar Allah'ın lutfu ve rahmetiyledir. Sadece bunlarla sevinsinler. O bütün toplayıp yırdıklarından daha hayırlıdır buyruğudur. Evet. 59 ve 60. De ki. Allah'ın size gönderdiği sizin de bazılarını haram bazılarını da helal kıldığınız dızıklar hakkında ne dersiniz? De ki Allah mı size izin verdi? Yoksa Allah'a iftiram ediyorsunuz? Allah'a karşı yalan uyduranlar kıyamet gününü ne sanıyorlar? Doğrusu Allah insanlar hakkında mutlu sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler i̇bn Abbas ve Abdurrahman i̇bn Zeyd bu ayetin Onlar Allah için onun yarattığı ekin ve davarlardan bir pay ayırdılar. Enam 136. ayette olduğu gibi kulağı kesik develeri, adak develerini ve vasile develerini haram veya helal kılmaları konusunda müşriklere bir ret makamında nazil oldu demişlerdir. 61. Ne işte bulunsan, Kur'an'dan ne okusan ve siz ne iş yaparsanız, yaptıklarınıza daldığınızda mutlaka biz üzerinizde şahidiz. Gökte ve yerde hiçbir zerre Rabbinden gizli değildir. Bundan daha küçüğü de daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitapladır. Allahu Ekber. Evet. Allah subhanahu ve teala peygamberine onun ümmetinin bütün yaratıkların her saatte her an ve lahzada bütün durumlarını bildiğini haber veriyor. Hiçbir şey onun ilmine ve görmesine gizli değildir. Göklerde ve yerde bütün küçüklüğüne rağmen zerre ağırlığı ondan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın. Rabbimiz Subhanahu ve Teala başka bir ayetinde kaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka kimse bilmez. Karada ve denizde olanı da o bilir. Bir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıkları içindeki bir yaş tane bir kuru müstesna olmamak üzere her şey apaçık bir kitaptadır. Buyurmuştur. Yine Allah-u Teala Yerde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan bir kuş yoktur ki, Onlar da sizin gibi birer ümmet olmasınlar buyurmuştur. İman, kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdiktir kardeşlerim. İmanın birçok şubesi kolları vardır. Kadere iman da bu cüzlerden bir cüzdür. Nasıl ki tevhid, iman diğer konularda olduğu gibi bir şeyin izahını yaparken Kur'an ve sünnete müracaat etmemiz gerekirse kader konusunda da Allah ve Resulüne müracaat etme ve konuşulacakların da Allah ve Resulünün müsaade ettiği kadar konuşmak gerekir. Oradan gelen, Kur'an'dan ve sünnetten gelen haber neyse o kadar bizim bildirmemiz ve durulduğu yerde de durmamız gerekir. Aynen bu ayetlerde de olduğu gibi burayı biraz açmak gerekiyor. Kader meselesi imanın cüzlerinden bir cüz olduğu gibi ayrıyeten müstakil ele de almak gerekiyor. Kader ilmini bilme imanın şartlarındandır kardeşlerim. Kaderin bazı rükunları vardır. ilim, yazı, dileme, yaratma gibi. İlim, Allah'ın ilmen, cümleten ve tafsileten, ezeli ve ebedi her şeyi bildiğine inanmak, kullarının fiillerini, olacak olmayacak her ne varsa ilmiyle kaimdir, bilir. Yarattığının rızkını, ne kadar olacağını, fiilini, ve cennette mi, cehenneme mi gideceğini bilir. Şüphesiz kendi yolundan sapanları en iyi bilen Rabbim'dir. Doğru yolu bilenleri de en iyi bilen O'dur. Kaybın anahtarı Ondadır. Ve onları Ondan başkası bilemez. Karada, denizde olanı bilir. Hiçbir yaprak düşmesin ki onu bilmesin. Dalındaki bir yaprak bile onun ilminin dışında düşmez yeryüzünün karanlıklarında hiçbir tane, hiçbir yaş ve kuru olmasın ki apaçık kitapta levh-i mahfuzda yazılı bulunmasın. Olacağı olanı, olmayışı ve olmayacağı mabudu yok ve mevcudu var olanı da bilir. Yarın onların itirazı olmasın diye onlara Resul göndermiştir. Aleykümselam ve Rabbim. Bu örnekleri çoğaltmamız mümkün. Bu demin ki söylediğim sözler hep ayetlerin dizilmesidir. Haşır 22, Sebe 3, Bakara 115, Enam 124, Kalem 7, Enam 59, Enam 18, Tevbe 47 idi. İbn Abbas'tan gelen rivayette Ali sallallahu aleyhi ve müşriklerin çocuklarından soruluyor. Allah müşriklerin çocuklarını yaratırken Bunların nasıl yaşayıp ne işleyeceklerini en iyi bilendir buyuruyor. Bütün bunları anlatırken, kaderin Allah'ın kullar üzerinde bir sırrı, bir bağı olduğunu zihnimizden hiç çıkarmamamız gerekiyor. Bir misal daha verecek olursa, Kur'an'da Keyif suresinde Musa Aleyhisselam ile Hızır'ın arkadaşlığı anlatılır. Orada yollarına devam etmişlerdi. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar. Okul onu da öldürdü. Hadiste de Hızır'ın öldürdüğü çocuk zaten kafir tabiatlıydı. Eğer yaşasaydı muhakkak ana babasına azgınlık, tecavüz ve kafirlik sarıp bürüyecekti diyor. Çocuk daha suçu işlemeden öldürülüyor. İşleyecekti. Bunu kim biliyor? Allah Azze ve Celle. Yani biz Allah Azze ve Celle'ye bunu neden yaptın demeye hakkımız, Yok. Bütün bunlar kaderin kaderin Allah'ın üzerimizdeki bir sırrı olduğunu ve bizim buna iman etmemiz gerektiğini, neden, nasıl sorusuna gitmeden olduğu gibi iman etmemiz olduğunu gündeme getiriyorum. Bizim burada tek gayret göstereceğimiz yer insanı kazanmaya çalışmak. Müminlerin annesi Ayşe annemizden gelen bir rivayette ise bir küçük çocuk vefat ediyor. Ne mutlu ona. O cennet bahçelerinden bir bahçeye uçmaya gitti diyor. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam sen bilmez misin ki Allah cenneti yaratmış, cehennemi de yaratmıştır. Sonra şunun için bir ehil, sonra bunun için bir ehil yaratmıştır buyurmuştur. Burada yarattığı ne manada? insanlar? Yine Müslüm'de Hazreti Ali'den gelen bir rivayette kardeşlerim bir defasında Baki yol Kargat mezarlığında bir cenazedeydik. Aleyhissalatü Vesselam yanımıza gelip oturdu. Biz de etrafına oturduk. Aleyhissalatü Vesselam'ın beraberinde bir asa vardı. Aleyhissalatü Vesselam başını eğdi, düşünceli bir halde elindeki asayla yere vurup dörtüştürmeye çizgiler ve izler meydana getirmeye başladı. Sonra sizden hiçbir kimse ve yaratılmış hiçbir nefis müstesna olmamak üzere muhakkak cennetteki ve cehennemdeki yeri Allah'ın, Allah yazmıştır. Ve herkesin bedbaht veya bahtiyar olduğu muhakkak yazılıdır buyurdu. Bunun üzerine sahabelerden biri, Ya Resulullah öyleyse bizler ameli terk edip yazımız üzerine durmayalım mı dedi. Aleyhisselatü Vesselam Saadet ehlinden olan kimse saadet sahibinin ameline varıp ulaşacaktır. Şekavet ehlinden olan kimse de şekavet ehlinin ameline varıp ulaşacaktır buyurdu ve şunu ilave etti. Sizler amel edip çalışın çünkü herkes için ne, ne için yaratıldıysa o kendisine kolaylaştırılır. Saadet ehli saadet ehlinin ameline kolaylaştırırlar şekavet ehli de şekavet ehlinin ameline kolaylaştırılır. Sonra aleyhissalatü vesselam efendimiz şu ayetleri okudu. Bundan sonra kim verir ve sakınırsa, o en güzeli de tasdik ederse biz de onu en kolayına hazırlarız. Ama kim cimrilik eder, kendini müstahini görür ve en güzeli de yalan sayarsa biz de onu en güç olan için hazırlayacağız buyurmuştur. Le'il 5'ten 10'a kadar. Kaderin dört lüknü var dedik. ilim, yazı, dileme ve yaratma. İlmi anlatmaya çalıştık. İyi kötü, küçük büyük, var olan yok olan, gizli ve aşikarı olanı olacağı ilmi bunu kuşatmıştır ve ihate etmiştir. Yazıya gelince kardeşlerim Allah subhanahu ve teala'nın yazması kıyamete kadar yaşayıp yaşatacağı mahlukun kaderini, ilminin her yeri kuşatmasından dolayı, levh-i mahfuzda yazmıştır. Allah subhanahu ve teala, kıyamete kadar insanlığı yaratmadan, 50 bin yıl önce yazmış ve, arşıda suyun üstündedir. Şimdi, Allah subhanahu ve teala, bu kendisi için kolaydır diyor. Neden arkasından bu Allah'a kolaydır diyor. Çünkü insanın olacağın yazılmasını bilmesi neyse olmayacağını bilmesi bile o kadar. Bizim aklımızdan geçen kalbimizin tasavvur ettiği ne olur? Var olan şeyler değil mi? Bildiğimiz şeyler. Allah subhanahu ve teala kader konusunda hiç kendini yorma Nasıl olmuş diye de hiç kafanı patlatma diyor. Çünkü bu Allah'a kolay, zorluk insan için. Anlatmak da gerekmiyor bunu. Ama gene bağladığı yer var. Mesela, peki diyor sana ruhtan soruyorlar. Peki ruh Rabbimin emrindedir. Onun hakkında size çok az bilgi verilmiştir. Ruh Rabb'ımın bir işi. Ondan sonra size çok az bir malumat verildi diyor. Sana bildirildiği kadar konuşuyorsun bu kadar. Yine Allah subhanahu ve teala <gülüyor> de ki bize Allah'ın yazdığından başka bize başka bir şey isabet etmez. Bu itibarla müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Ee, burada burada insanın aklına gelen şu mesela değiştirme kelimesi bizim dilimizde çok yanlış anlaşılıyor değiştirme yani Allah'ın takdir ettiği bir şeyi bozma yoktur derken bunu değiştirme yazdıysa bozmaz başka türlü olmaz tipinde anlaşılıyor ama ikisinde de adı kader yani hastalık Allah'ın takdiri mi? evet peki şifasını arama o da kader. Dua ederek onun defini isteme o da kader. Mesela Selman'dan gelen bir rivayette ve vesselam efendimiz kazayı ancak dua önler ömrü yalnız iyilik artırır diyor. Burada kader bozulmuyor. Kaderin çeşitlileri yani çeşitli tecellisi gündemde. Burada takdiri yazı olarak ele alınıyor bilme olarak ele alınıyor ve bir de yazı yani Allah bunu biliyor mu? biliyor yani Allah böyle takdir etti diye aramızda bazen sözler olur ya orada düşünmemiz gereken neymiş? Allah bunu biliyor Evet. Allah bunu yazdı mı? Evet. Allah bunu yazdı bunlar şimdi bir imtihan vesileleri biz sizi diyor Hastalıkla imtihan ederiz. Mesela, Müslümanın başına gelen hiçbir musibet yoktur ki onun sebebiyle günahı affolmasın. Hatta ayağına batan diken bile diyor. Sana hastalık veriyor. Rabbim bunu verdi. Şifasını da verir diyorsun. Aramaya başlıyorsun. Ve Allah'a sığınarak Allah'tan onun şifasını ne yapıyorsun? İstiyorsun. Onlara de ki bize Allah'ın yazmış olduğundan başka bir şey isabet etmez. Yani Allah'ın bildiğinden başka onun ilminin dışında bize birilerinin sonradan isabet ettireceği hiçbir şey yoktur. Yani bundan kurtulmak mümkün değil. Bakın Musa aleyhisselam ile Firavun arasında bir münazara geçiyor. Firavun bakın ne diyor. Geçmiş nesillerin durumu ne olacak ya Musa? Musa da diyor ki: "Aleyhisselam. Onlarla ilgili bilgi Rabbim'in katında bir kitaptadır. Rabb'im şaşırmaz ve unutmaz." diyor. Taha 51 52'den. Ve Abdullah bin Amr'dan gelen rivayette Ali Selatü vesselam Allahu Teala mahlukatı yaratmadan 50 bin yıl önce onların kaderlerini yazdı ve arşıda suyun üstünde olduğu halde buyurmuştur. Yani mahlukun mukadderatı daha yaratılmadan Adem aleyhisselam yaratılmadan elli bin yıl önce bilinmişti ve yazılmıştı. Hangi ağacın yaprağı ne zaman düşecekse bunu biliyordu. Ebu Kureyre'den gelen bir rivayette kardeşlerim Adem ile Musa birbirine karşı hükşet getirip nizalaştılar. Musa, ya Adem sen bizim babamızsın. Sen bizi Cennetten çıkarttığın için bizleri mahrumiyet ve zarara düşürdün dedi. Adem ona "Sen Allah'ın kelamı ile seçip müntaz dildi ve lehine eliyle yazıp çizdiğin Musa'sın. Öyle iken sen Allah'ın beni yaratmasından 40 sene evvel üzerine takdiridir buyurduğu bir işten dolayı beni lehüm ediyorsun." Buna takiben Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem böylece Adem Musa'ya delil ve Burhan'dan galip oldu buyurdu. Burada Adem Aleyhisselam suçuna bahane bulmuyor. Başka bir yerde Adem Aleyhisselam diyor ki Ey Rabbim biz nefsimize zulmettik. Heva ile eğer bizi affedip bağışlamazsan biz hüsrana uğrayanlardan oluruz diyor. Araf 23'te Adem Aleyhisselam burada hatasına suçuna özür bulmuyor. Neye özür buluyor? Cennetten çıkarılmasına. Cennetten çıkarılması da 50 bin sene önce zaten mukadderdi, yazılmıştı. Ama çıkarılması bir suça binayen oldu. Ve Adem Aleyhisselam bir imtihan edildi. İnsanlığın ilk imtihanı bununla başladı. Yani melekler secde ettiler, iblis hariç, İblis kandırdı, hileyle geldi ve Adem Aleyhisselam'a yasak ağaca yaklaştırdı ve cennet gibi bir nimeti elinden ne yaptı? Aldı. Demek ki kardeşlerim bir şey olduğunda takdir dediğimizde Allah bunu biliyordu. Allah bunu yazdı. Ayet uzatmadan, konuyu uzatmadan dilemesine geçecek olursak her şeyde nüfuz eden Allah'ın meşiyetinin dilemesinin kudretinin şumulüne İstediği şeyin olduğu, istemediğinin olmadığına ne hareket ne sukut, ne hidayet ne de dalalet ancak Allah Azze ve Celle'nin meşiyetine tabidir. Yani dilemesine. Allah Subhanahu ve Teala Rabbim dilediğini yaratır, seçer. Onların seçme haktı, hakkı yoktur diyor. Kasas 68'de. Kur'an sizden doğru yola girmeyi dileyen kimseler için öğütten başka bir şey değildir. Şu da bir gerçektir ki alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz diyor. Bu ve bunun gibi ayetler çok. Nerede olursanız olun, hatta tahkim edilmiş kalelerde olsanız bile ölüm yine de size erişir. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse bu Allah'tandır derler. Eğer bir kötülük isabet ederse bu da sendendir derler. Peki hepsi de Allah'tandır. Bu kavme ne oluyor ki? Hiç siz anlamıyorlar. Nisa 78'de. Bakın ikisi de Allah'tandır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Resulüne dedirtiyor. İyilik Allah'tan Kötülük sizden deyince yaratma yönüyle kula nispet edilmeyi mi? Hayır. Yaratma yönüyle ikisi de Allah'tan ve yaratma yönüyle kula nispeti mümkün değil. Ama işleme yönünden işte onu bize ne yapıyor? İyiliği isabet ettirme lütfundan işlediğiniz iyilik bir, kötülük bir, bir kötülüğe ceza adaletinden. Şimdi... işleme yönüyle kullarda yaratma yönüyle Allah'a nispet ediyoruz. Ama Allah hiçbir zaman şerri Murat etmiyor. İyilikler benden kötülükler sizden diyor. Hayır ve şer mevcut. Seç diyor, sen seçiyorsun. Sana kolaylaştırıyor. Ona ait seni yarattığı cehennemine koyuyor. İnsan doğruyu ve eğriyi seçiyor. Çünkü ona itaati ve isyanı ne yaptı ilham etti. İnsan isyan nedir? Bunu biliyor. İtaat nedir? Bunu da biliyor. Eğer Allah şunu yap şunu yap deseydi hesap sormazdı. Ama iyiliği ve kötülüğü ne yapmış? Yazmış. Bildiğinden yaratmış. Yaratma sıfatı onun da ondan. Kulların değil. O yaratılmış. insan işlemiştir. İyiliği o yarattı kötülüğü de, iyiliği iyilik olarak, kötülüğü de kötülük olarak gösterdi. Ve ayete gittiğinizde Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kötü gösterdi diyor. Evet. Sana isteme duygusu veren de o. İstemen için. Ama bu isteği sen ne yapıyorsun? Kötülüğe de kullanabiliyorsun iyiliğe de kullanabiliyorsun. Ama bunu nasıl kullanacağını Allah bilir. İşte buradaki intihan kardeşlerim onunla amel edip etmemen. Yani bildiğinden sana öyle yapmıyorsun. Senin öyle yapacağını bildiği için onu yapıyorsun. Bunu bilen Allah sen değilsin. Misal iki kişinin de evine giren 100 milyon olduğunu düşünün. İki evde de dört kişi yaşıyor. Ana, baba, iki çocuk. Birinin parası yüz milyonu bir ay gidiyor. Birininki on gün gitmiyor. Buradaki nedir? Gördüğümüz rızık olarak ele aldığımızda işte birindeki Allah'ın bereketi birinde ise gidiyor. Rızkı ele aldı mı daha başka şeyleri de bu tipte ele almak gerekir. Aynen Ayşe annemizin dediği gibi bizim diyor rafımızda bir küçük torbamızda dağarcığımızda arpa vardı diyor. Bizim canımız istediğinde diyor onu indirip ondan un yapar ve onu yerdik diyor. Bir gün aklımıza geldi diyor. Onu bir tartalım, ölçelim dedik ondan da olduk diyor. İşte buradakini artık nasıl ele alırsanız ele evet. alın. Demek ki Allah'ın bilmesi, Allah'ın yaratması Allah'ın dilemesi çok çok önemli. Yazı istemeyi, dilemeyi, yaratmayı bu sefer her meselede farklı farklı ele almak gerekir. <gülüyor> Yaratma, Allah bir şey istedi mi o olur. İstemedi mi, diledi mi, dilemedi mi de o olmaz. O şeyin olmaması da Allah'ın kudretinin gücünün dışında olmadığından değildir. Bu rükkünde Allah'tan gayrı kainattaki her şeyin yoktan var olma zatlarıyla, sıfatlarıyla, hareketleriyle Allah'ın mahluku olduğuna iman etmeyi gerektirir. Bununla birçok şeyin reddiyesi de vardır. Allah'tan gayrı deyince, yoktan var olmuş deyince, Allah Azze ve Celle yaratma sıfatı deyince kullanılan birçok kelimeler de vardır. Onun için kaderin dört rukunu, dört mertebesi var. Kadere iman dediğimizde, bu Allah'ın takdiri dediğimizde Allah bunu biliyordu. Allah bunu yazdı. Allah bunu diledi. Allah bunu yarattı olarak ele aldığımız zaman işte o zaman Allah Azze ve Celle'nin aynen burada okuduğumuz gibi Yunus 61'de ne işte bulunursan, Kur'an'dan ne okusan ve siz ne iş yaparsanız yaptıklarınıza daldığınızda mutlaka biz üzerinize şahidiz. Yerde ve gökte hiçbir zere Rabbinden gizli değildir. Bundan daha küçüğü de daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitapladır diyor. Evet kardeşlerim, Dibril hadisinde de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de Cibril ne diyor? İnsan kılığında gelip ihsan nedir diyor. İhsan sen Allah'ı görmesen de Allah'ın her yerde seni görüp gözettiğidir diyor. Allah subhanahu ve teala ihsanı yakalayan sanını kullardan eylesin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Gerçekten insanın imanının üzerinde bu gibi ayetlerin çok büyük tesiri vardır özellikle bu tefsiri aynen Cibril hadisinde olduğu gibi aynen Cibril hadisinde de olduğu gibi kardeşlerim ayeti biraz geniş olarak izah etme ihtiyacı hissettim. Nasıl ki orada İslam'ın konuları bap bap ayrılıyorsa iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir, kıyamet ne zaman kopacak? Soran sorulandan bilgili değildir tipinde Demek ki okunan ayetleri de bu tipte konulara ayırmadan insana bazı şeyler de fayda vermiyor. Bilmem anlatabildim burayı yakalayabildiniz mi? Burayı yakaladınız değil mi? Demek ki bunları da bu babdan ele alıp da anlama yoluna gidersek Allah bizlere inşallah hayır ihsan eder. Yunus 62, 63 ve 64 <Gülüyor> Dikkat edin, Allah dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun dolacak değillerdir. Onlar ki iman edip takvaya ermişlerdir. Onlar için dünya hayatında da ahirette de müjde vardır. Allah'ın sözleri değişmez. Bu büyük kurtuluşun kendisidir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala burada onun dostları ki onlar Rab'larının da açıkladığı gibi iman edenler ve sakınanlardır. Ve her kim mutlaki ise Allah'ın dostudur. Evet. İbni Abbas'tan gelen rivayette Allah'ın dostları görüldükleri zaman Allah'ın hatırlandığı anıldığı kimselerdir. Bir hadiste i̇bn Abbas'tan gelen rivayette yine bir adam ey Allah'ın Resulü Allah'ın dostları kimlerdir diye sordu. O görüldüklerinde Allah'ın hatırlandığı kimselerdir buyurmuştur. Yine Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Efendimiz Allah'ın kullarından öyle kullar vardır ki peygamberler ve şehitler onlara kıtta eder. Ey Allah'ın iyisi! Kimler onlardandı? <gülüyor> Olur ki onları severiz denildi ve şöyle buyurdu. Onlar öyle bir kavimdir ki mal ve nesep için değil Allah için birbirini severler. Yüzleri nurdur. Nurdan minberler üzerindedirler. Bütün insanların korkacağı zamanda onlar korkmayacaklar. İnsanların mahsum olacağı zamanda onlar mahsum olmayacaklardır. Sonra dikkat edin. Allah dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir ayetini tilavet diyordu. Evet. Yine Ebu Davud'dan gelen bir rivayette Ömer bin Hattab Ali sallallahu aleyhi ve gelen yukarıdaki hadisin aynısını zikretmiş. Ve en doğrusunu Allah bilir demiştir. Yine İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Ebu Derdada, o da Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini nakletmiştir. Onlar için dünya hayatında da ahirette de müjde var ayeti hakkında. Bu müjde Müslüman'ın gördüğü ve ona gösterilen salih rüyadır buyurmuştur. 65, 66 67 Onların sözleri seni üzmesin. Çünkü izzet bütünüyle Allah'ındır. O semidir, alimdir. Dikkat edin, göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar, Gerçekte Allah'a koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Onlar bir takım zanlara uyuyor ve ancak yalan söylüyorlar. O'dur size geceyi dinlenesiniz diye karanlık ve gündüzü çalışarsınız diye aydınlık kılan, kulak veren bir kavim için bunlarda ayetler vardır. Allah subhanahu ve teala elçisine hitaben buyuruyor ki bu müşriklerin söylemiş olduğu söz dersini üzmesin. Onlara karşı Allah'tan yardım iste ve ona tevekkül et. Bütün izzet muhakkak ki Allah'ın Resul'un ve müminlerindir. Müminlerindir. O kullarının sözlerini en iyi işte ve onların durumlarını en iyi bilendir. Sonra Allahu Teala göklerin ve yerin malik olduğunu, müşriklerin ne zarar ve ne de bir faydaları olmayan putlara taptıklarını, onların putlara tapınmalarında bir delilleri olmadığını haber veriyor. Ve yine haber veriyor ki, hareketlerinden yorgunluk, ve zahmetlerinden istirahat etsinler diye kulları için geceyi yaratan odur. Gündüzü de onların geçimleri, çalışmaları, seferleri ve faydaları için aydınlık olarak o yaratmıştır. Kulak veren, bu hikmet ve delilleri işiterek onlardan ibret alan, bunlar onları yaratanın takdir edenin ve idare edenin azametine delil bulunan için ayetler vardır. 68, 69 ve 70 Allah çocuk edindi dediler. Haşa Allah bundan nezherits. O müstanidir Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Bu hususta hiçbir deliliniz yok. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi söylüyorsunuz. Peki Allah hakkında yalan uyduranlar hiç şüphesiz felah bulmayacaklardır. Dünyada biraz faydalanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra biz de küfreder olmalarından dolayı onlara şiddetli azabı tattıracağız. Rabbimiz Subhano ve Teala kendisini yalanlayan, iftira eden, kendisinin çocuğu olduğunu sananlara tehditle onların dünyada ve ahirette kurtuluşa eremeyeceğini haber veriyor. 71 Onlara Nuh'un haberini oku Hani Nuh kavmine demişti ki, Ey kavmin aranızda kalmam, Allah'ın ayetlerini hatırlatmam, onlarla öğüt vermem size ağır geliyorsa ben Allah'a tevekkül ettim. Siz ve ortaklarınız toplanıp ne yapacağınızı kararlaştırın. İçinizde ne tasarlıyorsanız açığa çıkarın. Sonra bana mühlet de vermeyerek yapacağınızı yapın. 72 ve 73 Yüz çevirirseniz Zaten ben sizden öğütlerimin Karşılığı olarak bir ücret istemedim Benim ücretim ancak Allah'a aittir Ben Müslümanlardan olmakla Emrolundum Onu yalanladılar Ama biz onu ve gemide Beraberinde bulunanları kurtardık Onları yeryüzünün Halifeleri yaptık Ayetlerimizi yalanlayanları ise Suda boğduk Bir bak Uyarılanların sonu nice oldu. Allah subhanahu ve teala burada da peygamberine hitaben seni yalanlayan ve sana muhalefet eden Mekke kafirlerine Nuh'u ve kendisini yalanlayan kavmiyle olan haberini anlat haber ver diyerek ayeti sonuna kadar indiriyor. 74. Sonra onun arkasından peygamberleri kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık ayetler getirdiler. Fakat önceden yalanladıkları için inanmadılar. Aşırı gidenlerin kalpleri işte böylece mühürlenir. Evet. Nasıl ki Allahü Teala onların kalplerini mühürlemiş ve önceki yalanlamaları sebebiyle iman etmemişlerse aynı şekilde Allahü Teala onlardan sonraki benzerlerinin kalplerini de böyle mühürlemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse, geçmişinden de, hazırından da hesaba çekilmez buyuruyor. Ve kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse, geçmişinden de, hazırından da hesaba çekilir buyurmuştur. Sahabelerden birisi geliyor, Ey Allah'ın Resulü, ben cehalette iyilik yapan, iyiliği emreden, düşküne yardım eden hayırlı birisiydim. Onlardan bana bir şey var mı? Allah madem günahlarımızı siliyor, bu hayırlardan bir istifademiz var mı diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen nasıl hidayete erdirildin buyurmuştur. Allah sizi hayırda yarışanlardan, şirkin, küfrün, fıskın her türlüsünden uzak olanlardan eylesin. 75, 76, 77 ve 78 Bunlardan sonra Musa ile Harun'u ayetlerimizle Firavun'a ve Elkan'ına gönderdik. İnanmayı kibirlerine yediremediler. Zaten günahkar bir topluluktular. Tarafımızdan kendilerine hak geldiği vakit, doğrusu bu apaçık bir büyüdür dediler. Musa dedi ki, hak size geldiğinde mi böyle söylersiniz? Bu mudur büyü? Halbuki büyücüler selah bulmazlar. Dediler ki, siz ikiniz bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çevirme ve yeryüzünün büyükleri olmak için mi geldiniz? Biz size inanmıyoruz. 79'dan 82'ye kadar, Firavun bütün bilgin büyücülerini bana getirin dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara atacağınızı atın dedi. Onlar atacaklarını atınca Musa dedi ki bu sizin yaptığınız sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Allah elbette fesatçıların işini düzeltmez. Ve suçlular istemese de Allah hakkı sözleriyle gerçekleştirir. 83 Firavun ve Erkan'ın kendilerine felanlık yapmasından korktuklarından kavminin bir kısım gençleri dışında kimse Musa'ya iman Etmedi. Çünkü Firavun yeryüzünde çok ulanan ve gerçekten aşırı gidenlerdendir. 84, 85 ve 86 Musa dedi ki, ey kavmin eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz ve Müslüman olmuşsanız artık ona tevekkül edin. Onlar da dediler ki, biz Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz bizi o zalimler guruhu ile sınama. Merhametinle o kafirler grubundan bizi de kurtar. Allah subhanahu ve teala buraya kadar Musa ile firavun arasındaki geçenleri anlatıyor. Dikkat ederseniz kafirlerin, müşriklerin ortak özellikleri kendilerinin sözlerini doğru olarak kabul etme ve Hak'tan gelen doğruysa ya yalancılıkla suçlama ya da büyüyle suçlama. Ve ellerindeki güçle Musa'yı alt etmeye çalışma. Ama Allah subhanahu ve teala kendisine vermiş olduğu mucizeyle o firavunun ve sihirbazlarının hazırladığı büyüyü ne yaptı? Bozdu. Ve Musa aleyhisselama firavunun büyücülerine hepsi iman etti ve Onların büyülerini bozdu. 87. Musa ve kardeşine de vahyettik ki Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın. Evlerinizi namazgah edinin, namaz kılın ve müminlere müjdele. Allah subhanahu ve teala İsrailoğullarını Firavun ve kavminden kurtarmasının sebebini ve İsrailoğullarını onlardan nasıl kurtardığını zikrediyor ve Hz. Musa ve kardeşi Harun'a Mısır'da kavimler için evler edinmelerini emretmişti evlenzi namazgah edinin ayetinin anlamı ise aleyküm <gülüyor> onlar korkuyorlardı da Evlerinde namaz kılmakla emrolundu denmiştir. 88 Evet. 88 Musa dedi ki Rabbimiz doğrusu sen Firavun'a ve Erkan'ına bu dünya hayatında süsler ve mallar verdin. Rabbimiz senin yolundan insanları saptırsınlar diye mi? Rabbimiz mallarını yok et onların kalplerini sık çünkü onlar elim azabı görmedikçe iman etmezler 89 Allah ikinizin de duası kabul olundu İkiniz de doğru yolda devam edin ve sakın bilmezlerin yolunu tutmayın buyuruyordu Allah subhanahu ve teala burada Hazreti Musa'nın firavun ve erkanına isyan, kibir büyüklenme ve haksızlık ile sapıklıklarında, küfürlerinde, inat ve inkarla devam edip hakkı kabul etmemekte direttikleri zaman nasıl detra ettiğini haber veriyor. O şöyle demişti. Rabbimiz firavuna ve erkanına bu dünya hayatında süsler ve mallar verdin. Rabbimiz senin yolundan insanları saptırsınlar diye mi? onların benimle gönderdiğine iman etmeyeceklerini bildiğin halde katından onların küfürlerini derece derece artırmak üzere onlara bunu verdim. Evet. Rabbimiz mallarını yok et. allah Teala onlara mallarını eskiden oldukları şekli üzere nakışlı taşlar kılmıştır derler bu ayetin tefsirinde. Allah-u Teala ikinizin de duası kabul olundu demiştir. Evet. 90 İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri haksızlık ve düşmanlıkla artlarına düştüler. Firavun boğulacağı İsrail İsrailoğullarının iman ettiğinden başka ilah olmadığına inandım. Artık ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculardan olmuştum. Senden sonrakilere ayet olman için bugün sadece senin cesedini kurtaracağız dedik. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimizden gafildir. Allah Subhanahu ve Teala Firavun'un ölüm anında iman ettiğini ama Allah Azze ve Celle kendisine şimdi mi, şimdi mi aklın başına geldi diyerek onun imanı kabul etmemiştir. Ve Firavun'un cesedini alemlere ibret olsun diye o vaziyette olduğu gibi bırakmış. Ne kadar doğru ne kadar şey bilmiyorum. Şu an zannedersem Londra'da bir müzede Firavun'un cesedi e, sergileniyor. Bizim Ankara'dan bir mühendis bir kardeş oraya bir iş için gitmişti. Resmini çekip getirmişti. E, halen o cesedi çürümediği gibi artık tabi o vitrindekini diyorum ben gördüğüm resmi o çenesinin olduğu yerde kıllar kafasının olduğu yerde hala kıllar yani saç kılları e, vardı ve kendisi sevde eder vaziyette böyle bir iskelet resmini çekmiş getirmişti arkadaş kıyamete kadar da Allah Azze ve Celle ibret olacağını söylür. Allah subhanu ve teala bizleri itaatkâr kılsın. Rabbini tanıyan, ona huşu içinde boyun eğen, onun verdiği nimetlerle büyüklenip isyan edenlerden eylesin. Bir rivayette kardeşlerim, Ali selamü Medine'ye teşrif buyurduğunda Yahudiler Aşure günü orucu tutuyorlar ve bu bugün Musa'nın firavuna kalip geldiği gündür diyorlardı. Aleyhisselatü Vesselam ashabına biz onlardan daha yakınız. E, o orucu biz onlardan tutmaya daha layihiz diyerek ama bunlara muhalefet edin. Bir gün evveline bir günde ahirine ilave edin demiştir. Sahabeler biz diyor Ramazan orucu farz olana kadar bunu farz olarak tuta geldik. Allah bize Ramazan ayını verince isteyen aşureyi tuttu. isteyen bıraktı demiştir evet 93 biz İsrailoğullarını güzel bir yere yerleştirmiştik onlara tertemiz şeylerden ızıklar verdik kendilerine ilim gelinceye kadar hiç ihtilafa düşmediler şüphesiz Rabb'in kıyamet günü aralarında ihtilaf aralarındaki ihtilaf hakkında hükmünü verecektir Allah-u Teala İsrail oğullarına dini ve dünyevi nimetler bahşettiğini ve onları güzel bir yere yerleştirdiğini haber veriyor. allah Teala'nın onları yerleştirdiği güzel yerler Beyt-i Maktis ve çevresiyle civarındaki Mısır ve Şam ülkeleridir. allah Teala Firavun ve ordusunu helak ettiğinde Musevi devleti Mısır ülkelerine tamamen hakim oldu. Tekim Allah-u Teala başka ayetlerde de hor görülmüş o kavmi de bereketlendirdiğimiz yerin doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına vuku bulan güzel sözü de sabretmelerinden dolayı yerini buldu. Firavunun da kavminin de yapmakta ve yükselmekte oldukları şeyleri harap ettik buyurmuştur. Araf 137'de. Yine Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Onları tertemiz, faydalı, tabiat ve şeriatça temiz, helal nimetlerle besledik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler buyuruyor. Onlar meseleler hakkında ancak kendilerine ilim geldikleri zaman ihtilafa düşmüşlerdir. Halbuki ihtilafa düşmemeleri gerekirdi. Zira Allahü Teala onlara bütün meseleleri beyan buyurmuş ve her türlü karışıklığı onlardan izale etmiştir. Bir adi şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahdiler 71 Hristiyanlar 72 Benim ümmetimse 73 fırkıya ayrılacak buyurmuştur. Biri müstesna hepsine ateş dokunacak. Kortulan kimdir ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda Benim ve ashabım yolu üzerine olan demiştir. 94, 95, 96 ve 97 sana indirdiklerimizden şüphe ediyorsan, sen de önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbim'den hak gelmiştir. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan olma. Yoksa hüsrana uğrayanlardan olursun. Doğrusu üzerlerine Rabbim'in sözü hak olanlar inanmazlar. Onlara her türlü ayet gelse bile, elem verici azabı görünceye kadar. Evet. <gülüyor> Allahü Teala doğrusu üzerlerine Rabbinin sözü hak olanlara inanmazlar. Onlara her türlü ayet gelse bile elem verici azabı görünceye kadar buyurmuş. Onlar kendilerine fayda verecek bir imanla iman etmezler. Bilakis onların imanları kişiye imanın fayda vermediği bir zamandadır. Bu sebepledir ki, Musa aleyhisselam, Firavun ve taraftarlarına, kavminin ileri gelenlerine bedda ettiğinde, şöyle demişti bakın, Rabbimiz mallarını yok et, onların kalplerini sık, çünkü onlar, elim azabı görmedikçe iman etmezler. Allah subhanahu ve teala, diğer bir ayette de kardeşlerim, eğer biz onlara gerçekten melekleri indirseydik, Ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşılarına toplasaydık Allah dilemedikçe onlar yine de inanacak değillerdi. Fakat onların çoğu bilmediler, duyurmuştur Enam 111'de. 98 İman edip imanı kendisine fayda sağlayan bir kasaba olsaydı Yunus'un karnı müstesna onlar iman ettikleri zaman üzerlerinden bu dünya hayatında rüsvaylık azabını kaldırdık. Bir zamana kadar da kendilerini faydalandırdık. Evet. Allah subhanahu ve teala kendilerine peygamberler gönderdiğimiz geçmiş ümmetlerden bir kasaba bütünüyle iman etmiş olsalardı ya bilakis ey Muhammed senden önce hiçbir peygamber göndermemişizdir ki Kavmi veya kavminin çoğunluğu onu yalanlamış olmasın duyurmuştur. 99 ve 100 Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündeki insanların hepsi iman ederdi. Öyleyse sen insanlara mümin olmaları için zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadan hiç kimse iman edemez ve o pisliği akledemeyenlerin üzerine kılar. Evet. Rabbımız Sübhanahu ve Teala, ey Muhammed eğer Rabb'ın dileseydi, yeryüzündeki insanların hepsi iman ederdi. Şayet Rabb'ın yeryüzü halkının bütününe senin getirdiğine imana izin vermiş olsaydı, onların hepsi iman ederdi. Fakat yaptıklarında hikmet Allah'ındır buyuruyor. Yani isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin. Ama İnanan da, küfreden de açık delillerden sonra inansın, açık delillerden sonra küfür etsin, buyuruyor. 101, 102 ve 103 De ki, göklerde ve yerde neler var, bir bakın. Fakat bunca ayetler ve uyarılar, inanmayanlar bu fayda vermez. Kendilerinden önce geçenlerin başlarına gelen olaylardan başka bir şey mi bekliyorlar? De ki, bekleyin. Ben de sizinle beraber beklemekteyim. Sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarız. Böylece üstümüze bir hak oldu. Müminleri kurtaracağız. Allah subhanahu ve teala kullarına nimetleri göklerde ve yerde yaratmış olduğu Akıl sahipleri için son derece açık ve parlak ayetler üzerinde düşünmelerini öğütlüyor. Sele bir bakıp düşünsünler. Göklerde sabit, nurlu yıldızları, seyyareleri, güneşi ve ayı, geceyi ve gündüzü yaratmış. Birbirlerinin peşinden geliyor, birbirini takip ediyor. Biri diğerine girdiriliyor da, biri uzarken diğeri kısalıyor. Sonra uzayan kısalıyor, diğeri uzuyor. Gök yükseltilip genişletilmiş, onda güzellikler, zinetler var. Allahü Teala ondan yağmur indiriyor da, ölümünden sonra yeryüzünü onunla diriltiyor. Onda envai çeşit meyveler, ekinler, çiçekler, sınıf sınıf bitkiler çıkarıyor. Onda şekilleri, renkleri ve faydaları, muhtelif hayvanlar yaratmış. Onda dağlar, ovalar, çöller mamur ve harap yerler kılmış denizde şaşılacak şeyler dalgalar var bununla birlikte o üzerinde yola çıkanlara musahhar kılınmış gemileri taşıyor ve gemileri her şeye gücü yetenin musahhar kılmasıyla yumuşakça yürütüyor ondan başka ilah ve onun dışında Rab yoktur 104'ten 109'a kadar de ki ey insanlar benim dinimden şüphedeyseniz ben Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk ederim. Ben müminlerden olmakla emrolundum. Ve yüzünü tevhid dinine döndür. Sakın müşriklerden olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar getiremeyecek olan şeylere tapma. Eğer böyle yapacak olursan şüphesiz zalimlerden olursun. Allah sana bir sıkıntı verirse onu yine ancak Allah giderir. Sana bir iyilik dilediği takdirde onun mutfunu geri çevirecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine verir. O affurdur, O rahimdir. De ki ey insanlar size Rabbinizden hak gelmiştir. Artık kim hidayeti kabul ederse o ancak kendi faydası için hidayet ermiş. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Ben sizin başınıza bir bekçi değilim. Sana vahyedilene uş. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Evet. Allah Subhanahu ve Teala elçisi Muhammed Aleyhisselam'a hitaben deki ey insanlar Allah'ın bana vahyetmiş olduğu size getirdiğim hanif dinin sıhhatinden şüphedeyseniz işte ben Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam fakat ben tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadet eder taparım o sizi nasıl diriltmişse öldürecektir sonra dönüşünüz yine onadır diye hatırlatıyor. Enes'ten gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam efendimiz bütün ömrünüz boyunca hayır isteğiniz Allah'ın rahmetinin esintilerine göğsünüzü açınız muhakkak ki Allah'ın rahmetinin esintileri vardır kullarından dilediğine onu isabet ettirir ayıplarını örtmesini ayıplarınızı örtmesini ve korkularınızdan emin kılmasını da ondan isteyin buyurmuştur amin yarattık yine Allah subhanahu ve teala elçisine emredip insanlara haber ver ki senin Allah katından onlara getirmiş olduğun hakkında hiçbir şüphe olmayan gerçektir kim onundan hidayete erer ve ona tabi olursa bunun faydası ancak kendisine döner kim ondan saparsa bunun vebalı ancak kendisine aittir onlara de ki ben sizin başınıza bir bekçi değilim. Sizler müminler oluncaya kadar ben sizin başınıza bekçi dikilmedim. Ben sadece sizi uyarıcıyım. Hidayeti erdirmekse Allah'a aittir. Sana vahyedilene uy. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Allah'ın sana indirip vahy ettiğine yapış. İnsanlardan sana zıt gidenlerin muhalefetlerine sabret. Ta ki Allah seninle onların arasını açıp hükmünü verinceye kadar. O adaleti ve hikmetiyle hüküm verenlerin seninle onların arasını ayırıp açanların en hayırlısıdır. Allah subhanahu ve teala öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Yunus suresi burada bitti i̇bn Kesir'in nakli buraya kadar. Elhamdülillah Rabbin Alemin.